Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala külli halim ve fihi külli heen. Hamden kemai yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih. Ve salatu ve selamu ala kayrı halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Ama ba'da. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Tabakatı Sufiye isimli eserin 71. sayfasına geldik. Bayezid Bistami Hazretlerinin hayatı ve sözleriyle rivayetleriyle ilgili kısımdayız. Tabi bugün ne okursak okuyacağız. Pek biteceğini sanmıyorum. Ondan sonra Kurban Bayramı'nın tatili giriyor. Hacca gidenler hacca gidecek. Memleketine gidenler memleketine gidecek. İnşallah Kurban Bayramı'ndan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Bu rivayetlerin okunmasına ve izahına başlamadan önce evvela ve hasreten Peygamber Efendimizin ruhu paki için sonra onun alinin ashabının, etbaının, ahbabının ve hasreten Sadat ve Meşayi Turku Ali'yemiz ki hülefa Resulullah'tır. Onların ruhları için Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan hocamız Muhammed Said-i Bursevi'ye kadar Turku Ali'yemizden güzel an eylemiş olan pirlerimizin, Meşayihimizin, müşşitlerimizin, hocalarımızın ruhları için Bu beldelerde methum bulunan Enbiyaullah, Evliyaullah, Salihlerin, Sahabe-i Kiram Hazretlerinin ve şu beldeye ismini vermiş olan Ebu Eyyub el-Ensari Efendimiz ve sahabe i Kiram'ın ruhları için Yurşah Aleyhisselam'ın Beykoz'da makamı bulunması hasebiyle ruhi için hasleten ve bu civarda methum bulunan cümle Evliyaullah ve Müşayihî Kiramın, Şeyh Murat Hazretlerinin, Abdül Ahad Nuri Hazretlerinin, Baba Haydar Hazretlerinin ve içinde oturup toplandığımız şu tekkenin banisi, selami Mustafa Efendinin ve kudufasının ruhları için ve uzaktan yakından buraya bu sohbeti dinlemeye teşrif eden, gelen siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının ruhları için bir Fatiha üç ihlas-ı okuyalım öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim Semih'tü Eba Amrin Muhammed ebne Ahmed ebni Hamdane Yekulu ve jettü bi khatt eli Semih'tü Eba Osmane, Sa'id ebne İsmaile Yekulu Kale Ebu Yezide Men semi'al kelame li yetekelleme ma'an nasi razaqahullahu fehmen yükellimu bihin nas Demen semi ahu li yu'amiral lahi bihi fi fi'lihi razakahu Allahu sahman yunaji bihi rabbahu azza wa jalla. E bu Amr Muhammed İbni Ahmed İbni Hamdan ismini şahıs ben işittim ki diyor. Bu Nisa Bur şehrinden bir muhaddis imiş, zahidmiş, İbadette, taatte güvenilen bir mübarek zat imiş Muhaddisin Nisa, e, muhaddisin Nisa, Nisa Bur diyor, zahidin sikatın diyor. Fakat esna aleyhi gayru wahid, pek çok kimse kendisini Efendim net etmiştir diyor. Bu şahıstan, bu şahıstan işittim diyor. Kimden işitmiş? Ha bu semi etü diyen müellif kimdi? Ebu Abdil Rahman es Şülemi. O işittim diyor. Kimden işitmiş? Kendisi de zaten nişahurlu. Efendim, kendi şehrinde bulunan bu Ebu Amr Muhammed ibn Ahmed İbn-i Han'dan muhaddis, güvendir kimse olan şahsen işitmiş ki Yakul şöyle diyordu Ve ceddi bi khatbi ebi Babamın kendi el yazısıyla kitapları arasında, defterler arasında gördüm ki, buldum ki şöyle diyordu Ebu eba Usmane, Said İbn-i İsmail Yakul. Ebu Osman Said mi İsmail'in şöyle dediğini işittim Bu kimmiş? Ebu Osman El-Hiri Efendim bu kitapta ileride hayatı gelecek olan e, Evliyaullah'tan, Sofiler'den birisiymiş. Efendim, ikinci tabakanın üçüncü şahsıymış. On tabakaydı kitap, hatırlayacaksınız. Şimdi biz birinci tabakanın sekizinci şahsının hayatı ve sözlerini okumaktayız. İki tane daha okuyacağız birinci tabaka bitecek, ondan sonra ikinci tabaka Ricali şahısları başlayacak. Onların üçüncüsüymüş bu. Ebu Osman el-Hiri. Yakulu o demiş ki, "Kale Ebu Yezid. Ebu Yezid şöyle dedi. dedi Men semi'el kelâme li yetekellene ma'annâsı. Bir dini sohbeti, sözü, bilgiyi akideden olsun, diğer dini konuların birinden olsun. Bir dini konuyu insanlara onu anlatmak için, o konuda konuşmak için kim dinlerse, kim onu insanlara konuşmak için dinlerse, razakallahu fehmen Allah ona bir anlayış ihsan eder niyetine göre. yükeldi bu dinler. Ve bu duyduğuyla insanlara bu duyduğunu anlatır. Başkalarına anlatayım diye dinliyorsa Allah ona bir anlayış nasip eder niyetine göre. O da o duyduğunu gider başka insanlara anlatır. Bu dini konuyu ince meseleyi zarif, efendim, tasavvufi, imani, itikadi veya ameli herhangi bir meseleyi başkasına anlatır. Allah öyle bir anlayış ona ihsan eder niyetine göre. Ama ama kim bir dini sohbeti ben bunu öğreneyim de Allah'a bu bilginin ışığında güzel ibadet edeyim. Allah'la kulluk muamelemi bu bilginin ışığında efendim bu yeni öğrendiğim inceliklere uygun olarak yapayım diye dinlerse bu dini sohbeti bir insan, o zaman Allah razakahullahu sehmen, ona da öyle bir anlayış nasip eder ki yunacibihi rabbehu azze ve celle, aziz ve celil olan Rabbuna o anlayışla münacaat eden, niyaz eden, yakaran bir anlayış verir. Demek ki hangisi daha iyi? İkincisi daha iyi. Başkalarına anlatayım diye dinleyene anlatacak kabiliyet veriyor Allah. Ben öğrendiğimle Allah'a kulluğumu güzel yapmaya çalışayım diyene de, güzel yapmayı nasip edecek bir fehim anlayış ihsan ediyor. Yani o marifetullah bakımından daha yüksek bir derece. O zaman o şahıs Allah'a olan kulluğunu güzel yapacak bir anlayışa Allah tarafından erdiriliyor. Demek ki niyetine göre. Kim ne isterse istediğine göre Allah veriyor. Tabi biz ne Bilgiyi için öğreniyoruz? Allah'ın rızasını kazanmak için. Bilgiyi iyi kulluk nasıl yapılır diye öğreneceğiz, iyi kulluk yapacağız, Allah'ın rızasını kazanacağız diye öğreniyoruz. Bilgi bunun için öğrenilir. Bilgi başkalarıyla münakaşa için öğrenilmez. Bilgi başkalarına siyaset atmak için öğrenilmez. Bilgi efendim dünya menfaati sağlamak için hiç öğrenilmez. Böyle insanlara öğretilmez de. Böyle insanlara bilgi öğretilmez de. Dünya mevfati. Dini bilgiyi dünya mevfati sağlamakta kullanacak insana öğretilmez bile yani. Bilgi Allah'a karşı kulluğunu güzel yapmakta kendisine ışık tutsun, rehber olsun, kılavuz olsun, gerçekleri onunla görebilsin diye öğrenilir. Evet, başkalarına anlatacağım diye dinleyen insana başkalarına anlatacak bir anlayış Seziş, hafıza efendim, yorum verir Allah. Ama ben Allah'a bu bilgim ışığı altında güzel ibadet edeyim diye dinleyen insana da Allah'a güzel ibadet etme nimetini faadetini ihsan eder Allah. Kendi konumuza döndürelim Bâyezli Bissamiye Hazretleri'nin bu sözünü. Şimdi biz burada ne okuyoruz? Ariflerin Hayatlarını ve sözlerini okuyoruz. Yani Allah'a olan kulluklarını çok güzel yapan insanların ve bu bu konuda tarihe isimleri geçmiş olan insanların hayatlarını ve sözlerini okuyoruz. Sıradan insanlar değil, dünya ehli insanlar değil, duafil insanlar değil, cahil insanlar değil, efendim kibirli insanlar değil. neyle tanınmış insanlar? Allah'a çok güzel kulluk yapan, çok efendim, yüksek seviyeli ariflerin hayatlarını ve sözlerini burada dinliyoruz, okuyoruz. Bu kitap onları almış. Evli Allah'ın hayatını ve sözlerini almış. Şimdi biz bunları niye söylüyoruz, niye dinliyoruz? Niye söylemeliyiz, niye dinlemeliyiz? Biz bu büyüklerin, ariflerin Bilgi ve tecrübelerini öğrenelim de biz de Allah'a bu bilginin, bilgilerin ışığında güzel kulluk yapabilelim diye öğreniyor. Öğrenmeliyiz. Yoksa tasavvufi bilgim ilerlesin. Elbette ben de bu bilgiyi bir gün bir yere gittiğim zaman başkasına anlatırım, satarım diye öğretirsek evet bu satılacak bilgi, anlayış olur. Ama asıl maksat bu değil. Sen onlara o bilgiyi satarsan o insanlar seni takdir eder. Allah Allah! Ne kadar tasavvufi bilgisi derin. Biz başka yerde duymadığımız sözleri bu adamdan duyuyoruz derler. İnsanlar takdir eder. İnsanların takdiri önemli değil. Allah'ın rızası önemli. O halde Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik bilgileri öğrenmek üzere dinlemeliyiz bu ariflerin sözlerini. Kaç tane bayriyizdir İslami vakit İslam tarihinde? Bir tane. Tarih. Yani. Kaç tane İbrahim İbni Ethem gibi insan var? Bir tane. Kolay bulunan insanlar değil Yani şu isimlerini okuduğumuz şahslar tarihe geçmiş herkesin dilinde efendim dillere destan olmuş kimseler. Evet. Demek ki ilim öğrenirken de insanın niyetini tahih etmesi, düzeltmesi sahih yapması lazım. Sahih ilim niyeti nedir? Ben bu ilmi öğreneceğim. Allah'a daha güzel kuluk yapacağım, hatalardan, cahillikten, gafillikten kendimi kurtaracağım, Falso yapmayacağım, hata yapmayacağım, güzel kulluk yapacağım diye öğrenmemiz lazım. Kare ve kare Ebu Yezid'e, İstal Allahu Ala kullu bi evliya ihi, heminhum menlemi kün yasluhul yasluhul ve hamil ma'rifeti sifem ve şerelhum bil ibade. Yine aynı şahıs dedi ki aynı rivayet zinciriyle yukarıdaki rivayet zinciriyle. Biz bu rivayetleri böyle okuyoruz ve üzerinde durup anlatıyoruz. Şu sebeple anlatıyoruz ki Türkiye'de bu alışılmış bir şey değil. Yani eski büyük İslam alimleri bir sözü havadan söylememişler. Keyiften söylememişler. Kendi kanaatlerini söylememişler. Hem bir yerden almışlar, hem de nereden aldıklarını yazmışlar, hem de o aldıkları şahısların güvenilirlik derecelerini de gayet iyi bir şekilde tahkik etmişler. Yani sağlam söz söylemeye, çok ciddi söz söylemeye, çok güvenilir söz söylemeye, çok güvenilir rivayetleri kullanma çalışmışlar. Bunu gösteriyor bu kitap. Bu kitabın üslubu, yazılışı bunu gösteriyor. Biz bundan ne ders alacağız? Biz de öğrendiğimiz bir şeyi sağlam bir rivayetle öğrenmeliyiz. Bizde bu gerçeklik var. Ben bu gerçekliği kendim şahsen Suudi Arabistan'a gittiğim ve oradaki insanlarla konuştuğum zaman gördüm. Bir şey soruyorlar. Şu şöyledir. Nereden belli? Yok. Ömer söyle Bilmen'in Büyük İslam'ın ilmanında yazıyor diyoruz. Bitiyor. Bizim için. Bitiyor sanıyoruz. E adam kabul etmiyor. Ömer Nasuh Bilmen de kimmiş. Tanımaz ki. O zaman ha, öyle anlaşılıyor ki, bizim bilgileri öğrenmemiz böyle olmamalıydı. Biz bilgileri ana delillerine, kaynaklarına dayandırabilmeliydik. Şu şöyledir, çünkü şu ayet vardır hakkında. Bu böyledir, çünkü Peygamber Efendimiz filanca hadiste şöyle buyurmuştur. Filanca şahıs şöyle söylemiş, çünkü şu şahıs filancadan şöyle rivayet edip, şu kideva şöyle yazmış. Delilli, ispatlı konuşmak yani. Bakın, şimdi bu üçüncü söz, yenilir yutulur bir söz değil, çok niyim bir söz. Bunu ikinci söze dikkat edin, on üçüncü paragraf. Ebu Yezid el-Bissami buyurmuş ki, biz Ebusu'nun e'sini kaldırıyoruz, Bayezid diyoruz. Bayezid-i Ebu Yezid el-Bissami. Bissamlı. Ebbele Allahü ala kulubu evliyaihi Allahü Teala Hazretleri Evliyaullah'ın, kendisinin Evliya kullarının kalplerine nazar eyledi. Şöyle baktı, Evliyaullah kullarının gönüllerine ıttıla ederek yani şöyle güneşin doğup da yukarıdan baktığı gibi, etrafı aydınlattığı gibi vakıf olmak, yukarıdan bakıp, tamamını görmek filan manasına geliyor. Uttala'a, muttali olmak diyoruz biz ama bir nazar etti diyelim. allah Teala Hazretleri Evliyaullah'ının gönüllerine, kalplerine nazar eyledi. فَنِنْهُمْ مَنْ لَمْ li يَسْلُحُ لِحَمْ لِلْمَارِفَةِ Sırf marifetullah'ı yüklenmeye bazılarının, gönüllerinin yetersiz olduğunu görünce marifetullahın yükleni, yükünü taşıyacak kuvvette olmayınca onu taşıyacak kuvvette olmadığını görünce feşagalehum bir ibadeti onları ibadetle meşgul etti bir daha söyleyeyim sizde manasını biraz daha derin anlamaya çalışın Allah-u Teala Hazretleri evliyasının gönüllerine nazar eyledi. Gördü ki onların bir kısmının gönlü, marifetullahı sırf bütün yoğunluğuyla, bütün ağırlığıyla marifetullahı çekmeye bir tahammül değil, yeterli değil. O zaman onları ibadetle meşgul etti. Yani marifetullah ağır bir yüktür yüksek bir, çok yüksek bir duygudur. Onun için büyükler demişlerdir ki Şemmetün min marifetillah yani marifetullah'tan bir koklamcık bir koklamcık, bir şemme yani bir buruna şöyle bir çekimlik bir koklamcık marifet hayrun minet dünya ve mafya. dünyadan da dünyanın içindeki her şeyden de daha hayırlıdır. Marifetullah çok kıymetli bir şeydir. Çok değerli bir bilgidir. Son derece e, sevaplıdır dini bakımdan da, ahiret bakımından da yüksektir. Marifetullah'a sahip olan insanın, o marifetullahla yaptığı ibadetlerin de değeri, marifetullah'a ermemiş olan insanların içinden çok çok yüksektir. şehzade Şirazi diyor ki, hasır dokuyan adam da dokumacıdır ama, Hasır dokuyan. Adam da dokumacıdır ama onu ipek atlas dokunma tezgahının başına götürmezler diyor. Hasır dokunmak kaba bir iştir. Ötekisi atlas dokunmak o kolay bir şey değil. O yüksek bir sanat. Onun gibi yani. Demek ki tabii herkesin bir seviyesi var. İbadet hepimizin boynumuzun borcu. Farz ibadetler var. Sünnet olan ibadetler var. Sevabı çok olduğu, hadis-i şeriflerle bildirilmiş olan ibadetler var. efendim. Ama doğrudan doğruya marifetullahla meşgul olmak bir insanın gönlünün, doğrudan doğruya marifetullahın istilası altında ve onunla alışveriş içinde onunla meşgul olması çok daha yüksek bir şeydir. Çok daha büyük bir ibadettir. Hatta Peygamber Efendimiz'e amellerin en hayırlısı nedir diye soruyorlar. Ramuz'da vardır bu hadis-i şerif. Efterlül ibadet. İbadetlerin en hayırlısı nedir diye soruyorlar. Efendim, ilimdir diyor. Yani ilim, marifet, bilgiye tahallik eden bir şey. E diyorlar ki biz ibadeti soruyoruz, bilgiyi sormuyoruz, nazari bir şey sormuyoruz, tatbikatlı bir şey soruyoruz. Diyor ki, öyle ama, İlim ile ibadet olduğu zaman o çok kıymetlidir. İlimsiz ibadet olduğu zaman kıymeti yoktur. O halde en önemlisi o halde ilim oluyor, dini bilgi oluyor. Dini bilginin de en yükseği Allah bilgisi yani marifetullah'tır. Evet. Sabahtan akşama namaz kılar. Sabahtan akşama filanca ibadetle meşgul olur. Tabi ibadet de bir sevaplı iş. Ama marifetullahla meşgul olmaz daha iyice. Kale ve Kale Ebu Yezid yine aynı rivayet zinciriyle 14. paragraf <Gülüyor> Kıfr-ı ehlil himmeti Esreme min imani ehlil orada harf düşmüş onu artık kendi irfanımızla arayıp bulacağız. Efendim? Minneti diye tahmin etmiştim. Sen de çıkmış mı? Tahmin ediyorsun sen de. Ben de öyle tahmin ettim. Bakalım 14. paragraf bir nüsraf farkı var mı şuralarda? Yok. Öyle bir mana verelim. Yani bir şey düşmüş, kurşun kaleminiz varsa, kurşun kalem var. Şöyle bir istiyatlı bir şekilde buraya dolduralım. Minnet olabilir, yetişiyor o. Ebu Yezid İbihsani Hazretleri bu sözünde şöyle buyuruyorlar, küfrü ehlin himmeti. Ehli himmetin tafirli veya küfranın nimeti, Esrem'e daha salimdir veya daha Müslümancadır. Min imani ehlil minneti, minnet erbabının imanından. Tabi burada bir edebi sanatla söylemiş Bayezid-i bu sözünü. Küfürle İslam birbirinin zıttıdır tezat sanatı kullanarak diyor ki, küflü ehl ehlil immeti esrem. Yani himmet erbabının küfrü bile daha İslamidir, daha salimdir, daha iyidir. Efendim, min imani i ehlil dinne, minnet erbabının efendim, imanında. Şimdi tabii himmet ne demek, minnet ne demek onu şey yapalım, açıklayalım. Himmet Gayret etmek demek. Terk etmek demek. İhtimav etmek demek. Bir şeye koşuşmak demek. Çalışmak demek. Ehli himmet de bir takım dini sevaplı görevleri yapmaya gayretli olan, koşturan, boş durmayan, faydalı bir şeyler ortaya koyan insan demek. Bir de evliyanın himmeti vardır. Yani evliya bir gayret gösteriyor, müridi üzerinde. Yani müridine özel teveccüh edip, onun yükselmesi, gelişmesi, ilerlemesi, feyziyap olması için hususi bir teveccüh falan manasında. Şimdi, himmet tabii kıymetli bir şeydir. Himmet yani gayret sarf etmek, boş durmamak, tembel durmamak veya işe yaramaz bir vaziyette atıl olmamak, bir şeyler yapmak, ter dökmek, gayret sarf etmek, faydalı bir şeyler yapmak. Yani himmet erbabı olmak, gayretli olmak, iyi güzel bir şeydir. Güzel bir şeydir. Efendim, neden? İki günü müsaade olan ziyandadır diyor Peygamber Efendimiz. Müslüman, gayretli Müslümandır. Öyle saniyesini boş geçirmez. Hayatının kıymetini en iyi bilen ve en faydalı, en faydası geniş olan işler meşgul olur. Şimdi iki tane iş olsa... Birisinin faydası şu kadar olsa, ötekisi tepsi kadar olsa, tabii tepsi kadar olanı tercih etmek lazım. Bir, iki tane faydalı iş olsa birisi, efendim, diyelim ki bir insana fayda sağlayacak, ötekisi bin insana fayda sağlayacak. Tabii bin insana fayda sağlayacak olana gayret sarf etmeli. Bir doktor düşünelim ki, efendim bir kedi, hasta bir kedi görmüş, efendim onun tedavisiyle meşgul oluyor pas aldı. Bunun bacağı yara olmuş. Şunun şurasına bir merhem sürü vereyim. Filan. Ama öbür tarafta Bosna her şekilde açıkta efendim şeysiz ameliyat yapıyorlar. Efendim kurtarmaya çalışıyorlar veya Afganistan'da cihat oluyor veya Abhazya'da veya filan bir yerde. Yani orada doktor diye Allah Allah diye yalvarıyorlar, bekliyorlar. Ve tabi öbür tarafta önemli. Hani himmet ne kadar eee insana daha büyük fayda getiriyorsa o kadar kıymetli oluyor ve insanın kıymeti de himmeti kadardır. Kıymetül insanı insani kıymetül mer'i himmetu. yani insanın kıymeti sarf ettiği himmetle ölçülür. O değeri o kadardır. Şimdi ehli himmetin en kötü durumu bile başa kakan minnetle başa kasmak demek. Minnet yaptığı iyiliği karşısındakine efendim başa kakan, ya işte sana şunu yaptım ya bunu yaptım ya filan gibi efendim söyleyen, onu üzen insan demektir. Böyle minnet başa kakıcılık e, huyuna sahip olan bir insanın imanından himmet erbabı bir insanın küfrü daha iyidir diyor. Tabi burada esas itibariyle e, bir şeyi anlatmaya çalışıyor. Hani para filanca adamın ölüsü, öteki adamın bin tanesinin birisinden daha iyidir demir. Ama bu adam öldüğünde bir şey yapamaz aslında. Yani ölünce bir şey yapacağı bir şey yok ama söz olarak öyle söylenir ya. Yani himmet erbabının küfrü, minnet erbabının imanından daha İslamcıdır, daha salimdir. Demek suretiyle bir şeyi. Böyle çarpıcı sözlerle bize anlatmış oluyor. Mubalaalı bir şey anlatmış oluyor. Esas itibariyle tabi Bayezid Bissami Efendimiz de biz de küfrün iyi bir şey olmadığını biliyoruz. Küfrün makbul bir şey olmadığını ve küfrün eslem esleminin olamayacağını biliyoruz. Yani filancanın küfrü ötekisinden daha eslem, daha salimdir gibi bir şey olamayacağını biliyoruz. Tabi burada belki bu küfür sözünü böyle mecazi manasıyla söyleyebiliriz. Yani onun kusuru bile ötekisinin iyi bir şey yapmak istemesinden daha iyidir diye anlayacağız. Tabi buradan çıkan ders şudur. Minnet minnet erbabı olmayalım. Başa kakıcı, yaptığı iyiliği, ihle bir de ortaya getirici, karşıdaki adamı adamı baskı altına alıcı bir tarzda söyleyici filan bir insan olmayalım. Çünkü biz yaptığımız iyiliği o adam için yapmıyoruz aslında. Allah için yapıyoruz. Hatta gizli yap, Bilmesin bile. Geçen derslerde burada bahis konusu oldu. Bir adam bir şehre gidiyor. Orada bir talebesi varmış. Soruyor. Evliya Allah'tan birisi. Alim falanca nerededir? Onu ziyaret etmek istiyorum. Diyorlar ki hapiste. Niye? E, borcu vardı birisine. Ödeyemedi zavallı. Hapiste. Ne kadar borcu var? Şu kadar altın. Tamam gidiyor. Alacakılısını buluyor. O kadar altını ödüyor ona. Adamı hapisten çıkartıyor. Ziyaret etmeden kaçıp gidiyordu. Yani minnet olmasın diye, minnet altında kalmasın diye yaptığı iyiliği, kendisinin yaptığını bile söylettirmiyor. Birisi senin borcunu ödedi, hadi bakalım, hadi sen çık diyorlar adama. Çıkıyor ama kimin ödediğini bile bilmiyor. İşte bu, bu makbul. Minnet etmemek makbul. Minnet etmek, başa kalkmak, yapılan iyiliği iptal eder. La, e, Kur'an-ı Kerim'de geçiyordu. Nasıldı? لَا kim صَدَكَاتِكُمْ vel eza Yani verdiğiniz zekatları, sadakaları başa kalkmak suretiyle, verdiğiniz insanı üzmek suretiyle iptal ettirmeyin, boşa çıkartmayın. Yani Allah sevmez, cevabı gider. Onun için başa kalkıcı olmamak lazım, onu anlıyoruz. Bir de himmet erbabı olmak lazım. Yani... Yani bunun ölüsü ötekisinin bin tanesinin girişinden iyi oluyormuş. Bunun küfrü ötekisinin İslamından iyi oluyormuş. O halde himmet erbabı olma çalışmamız lazım. Evet. Bunu da anladık. 15. paragraf Yani hepimiz himmet erbabı olacak. Elimizden geldiğince bilgimizle, paramızla, gövgümüzle, aklımızla, ahlakımızla, adabımızla efendim her türlü tasavvufi efendim evsafımızla himmet erbabı olacağız. Gayretli Müslüman olacağız. Himmetli Müslüman olacağız. Himmet sadece şeyhlere mahsus değil. Yani herkes himmet erbabı olacak ve huyumuz haline gelecek bu. Himmetli olmak, himmet erbabı olmak, bir saniyemizi boşa geçirmemek, daima hayırlı faydalı bir şeyler yapmaya koşurmak bizim vazifemiz olacak. Gale Resul ile Ebu Yezid Yine aynı ravi dedi ki, Ebu Yezile şöyle bir soru sordular. Soruldu ki kendisine bimaza nalül marifete. Yani bu arifler marifetullah'a neyle erdiler diye sormuşlar bahis bir saniye. Kale bir mâ lehum vel vukufi mâ lehû. Tabi bunları Arapça bilecek bir insan tadını çıkarta çıkarta ezberlesin. Bir marzan al marifete, yani o kavim, o arifler cümlesi, o marifetullah'a ne yaptılar da eldiler diye sorunca diyor ki, bi tabiyyi ma lehum ve vukuti ma ma lehu. Şimdi bunu izah edelim. Marifetullah'a Ermenin nasıl olacağını sordular Bay i Bistami'ye. Kısaca cevap verdi iki cümleyle. Birinci cümlesi şu: "Bir tabiiyi ay malahul." Neleri varsa zâhi ederek. Tabii yani yok etmek, vermek, harcamak demek. Neleri varsa vererek. Marifetullah nasıl vermişler? Neleri varsa vererek. Paralarını vermişler sadaka olarak. Efendim, her şeylerini vermişler. Zamanlarını vermişler, gerekip her şeyi vermişler. Ve vukufi ma ma lehu. Yani Allah Allah için olan şeyin üzerinde durarak, kendilerinin nesi varsa vererek ve Allah için olan şeyin üzerinde durarak, onunla beraber olarak kendilerinininkini feda ediyorlar ve Allah için olan şeye iyice sarılıyorlar. Sebat ediyorlar. Ona tam onun yanında tam durarak elde ediyorlar. Demek ki marifetullah marifetullahın bedeli insanın büyük fedakarlıklar yapmasıymış. Neleri varsa Allah yolunda verecek. Parası var, o paraya, şeye vesaireye verecek. Mesela Peygamber Efendimiz'in ziyaretin adabında bile bahsedilir ki ilk önce Medine'nin fukarasına sadaka filan dağıt bakalım. Yani Peygamber Efendimiz'in yanına girerken diye. Neden? Onların duasını alırsın. Efendim, onları sevindirmiş olursun. Allah sever filan. Maddi şeyini verecek. Vaktini verecek. Zamanını harcayacak. Uykusunu feda edecek. Kitap okuyacak. Koşturacak bilence alemin meclisine gidecek, dinleyecek, hizmet edecek vs. filan. Yani çalışmadan olmuyor. Nesi varsa beda edecek. Sonra da efendim onun olan ne varsa o orada iyice sabit görecek. Yani bekleyecek, tam efendim durması gereken yerde duracak. enin hereviye yekululu se yakup is ya seni ibrahimeviye ya e de ya başka bir rivayet zinciriyle meif diyor ki ben her adlı ebu Nasr'dan duydum ki şöyle diyordu eba nasılinin herevi herevi demek herladı yakılarını is yakul yakup İbni İshak'tan duymuş kadar Cemis İbrahim el Heraviye diyor. O da İbrahim el herevi Heratlı İbrahim'den duymuş. İbrahim Herat var. 400 ve bin 200 vefat etmiş bu İbrahim. Diyor. La Havfun Aleyhim Velahum Yahzenun olacak ya Müslümanlar. Cennete girdikleri zaman, ayet bildiriliyor? La Havfun Aleyhim Velahum Yahzenun Müslümanlar orada korkmayacaklar. Korku, mahzunluk yok cennette. Devamlı bir şey var. Rabbi bu dünyadayken ve senden korkuyorken, takva üzereyken, Havf üzereyken, bu kadar seninle ferahım, sevincim, şenliğim böyle. Orada artık seninle korku bahis konusu olmadan emin mi? Emniyetteyken kim bilir orada nasıl sevinci bozacak diye böyle bir şey söylemiş. Çok güzel bir şey. Şimdi burada ehhatheke e diye üstün okunsa ehhathe, ihathe'den korkutmak demek. Yani de ene ehhatheke ben seni korkutuyorken gibi bir mana olur. Doğru olmaz. Harekete bir yanlışlık var. Kitap olanlar düzeltsin onu. Hâzâ ferahîbike ve enâ ekhâfuke fekeyfe iza idâ emintike olacak. Ben de düzelteyim çünkü bayağı fahiş bir yanlışlıktır o. Allah'ı korkutmaya kimsenin gücü yetmediğine göre bunun kafuke olması şart. Evet. yo onun izahı şöyle ve bu durmak, şu, şu durmak. Ma, ma. Ma, ma, ma şu şeyle beraber durmak ma ama ma mevsu orada me ama şu şeyle beraber durmak ki lehu onundur mevsuleden sonra gelen cer ve mecurdan ibaret olan cümle orada onun için mal manla değil malihi değil yani yedinci paragraf, yetmiş ikinci sayfaya geçtik. Ve bihâzel isnâd kale kâle eba ebâ yezîde yekûl. Ya Rab! Ef anke fe inni efhamu anke illa bite. Aynı rivayet zinciriyle o şans demiş ki gene Ebu Yezid'in şöyle dediğini duydum ben. Demek ki ahbabı ah, arkadaşı yanında bulunan bir kimse baizli, bir Bikami Hazretlerinin sözlerini duyuyor, rivayet ediyor. Duyurmuş <gülüyor> ki Ya Rabb. Burada Ya Rabb bu demiş, ötre koymuş. Tabi Ya Rabb bu olunca Ey Rabb demek olur. Ama esre olunca Ya Rabbi olunca Rabbim'in kısaltılmışı olur. Ey benim Rabbim demek olur. Onun için burada Ya Rabbi demek yerine Ya Rabbi deseydi olurdu. Ama ikisi ise caiz. Yani Ey Allah mı der insan? Ey Allah'ım mı der? Ey Rabb mı der? Ey Rabbim mı der? Rabbim demesi daha uygun olduğundan Ya Rabbi deseydi burada hareketi öyle yapsaydı daha iyi olurdu. Oraya o hareketi de koyalım biz Ya Rabbi. Ey benim Rabbim, bana anlat, anke, kendini. Sezdir, bana kendini fehmettir, sezdir. Yani, ben fe'inni, çünkü ben, la etemu anke illa dike, çünkü ben seni sen olmadan anlayamam. Seni anlatmayınca anlayamam. Yarabbi sen kendini bana bildir, anlat, fehmettir. Çünkü sen fehmettirmezsen ben seni fehmedemem, anlayamam, kavrayamam. Hakikaten böyledir. Allahu Teala hazretlerini bir insanın kendisini düşünüp taşınıp anlaması muhaldir, imkansızdır. Allah bildirirse anlar. Allahu Teala hazretleri neyse temis şeyin Kendisi gibi hiçbir şey olmayan bir varlık. Neyse temislihi şeyin Hiç onun gibi şey yok. E nasıl anlatacaksın? Hani biz bir şeyi anlatırken diyorum ki şuna benzer, şöyledir. Şundan biraz küçüktür, bundan biraz büyüktür. Efendim rengi falancadan biraz farklıdır. Kocuğunu renktir, efendim bilmem şerabi renktir veya efendim lacivert renktir filan. Bir şeyle daima tarif ederiz. Ama emsali olmayan hiçbir şeyi, hiçbir şeye benzemeyen bir şeyle nasıl tanıtacaksın, nasıl anlatacaksın? Bunu biz anlayamayız ve anlatamayız. Ama Allah kendisini kuluna kendisi anlatır. O, onun kudresi kendisi kuluna kendisine anlatır. Burada, burada da onu istiyor. Ya Rabbi, ey benim Rabbim seni bana duyur, hissettir, fehmettir, anlattır. Çünkü ben seni sensiz anlayamam. Sen yardım etmezsen, sen nasip etmezsen, sen kapıyı açmazsan, Marifetullah'ın perdelerini sen kaldırmasan ben anlayamam demiş oluyor. Ve 18. paragraf Kâle ve kâle Ebu Yezid de Arafullah billahi ve araf bi madunallahi binurillahi azze ve celle. Bu da bir başka cümle. Allah'u celle billahi. Allah'ı Allah'la bildim. Deminki mananın kendisi üzerindeki uygulaması işte. Allah'ı Allah'la bildim. Yani kendisi marifetullah'a ermiş, Allah'ı bilmiş. Nasıl neyle bilmiş? Allah bildirmesi sayesinde bildirmesiyle Allah'ı Allah'la bilmiş. Ve arafu ma'dün Allah. Allah'tan gayrisini de bildim. Nur nurillahi azze ve celle, Allah'ın nuruyla. Allah'ı Allah'la bildin, Allah'tan gayrısını da Allah'ın nuruyla bildin. Yani Allah bir insana marifetullahı verdi mi, insan hakiki bir arif oldu mu, ondan sonra masivayı da Allah'ın nuruyla bilir. Bu hususta hadis şerif var. Ne buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? اِتَّكُوا فِرَانْسَتَ الْمُؤْمُنُ Müminin firasetinden, anlayışından, sezgisinden kork. Çünkü o mümin Allah'ın nuruyla bakar baktığımız. Gizliyi de anlar. Allah'ın nuruyla baktığı için. İşte burada da o hadis-i şerifin şeyi görülmüş oldu. Karşımızda belirmiş oldu. Şeyne şu mansurat da Abdullah'ı, Yakûl Şeyne şu Yakub'de ne ishakı, Yakûl Şeyne şu İbrahim el Haraviye, Yakûl Şeyne el ve şuyla ma min zikrihi, ve la min hakkı ve la yestnise bi kairhi. <gülüyor> Mansur de Abdillah'tan duymuş. O da Yakub İbdi İsa'dan duymuş. O da İbrahim'i Herevi'den duymuş. İbrahim'i Herevi'yi demin hayatını okumuştuk. Güvenilin çok oruç tutan zattı. Hangi tarihte ölmüştü? İki <gülüyor> Aferin. Efendim. O da Bâri bir Sami'den duymuş ki kendisine sormuşlar şöyle ma alametil ârif. Ârif'in alameti nedir? Arif billah olan, yani marifetullah'a ermiş olan, irfan sahibi olan, manevi bilmi kazanmış olan, evliyanın erenin alameti nedir? Fekare Ella yeftüre min 3 Üç alamet söylüyor. Bu ela gibi yazmış, şedde koymamış. Ver şunu yer şeddeyle koyalım, düzeltelim metni. Ella enla demek yani bu. Ella yeftüre min zikrihi. Arif'in alameti üçtür. bir, Allah'ın zikrinden fütür getirmez. Yani zikrede devam, Daima Allah'ın zikrinde ve fütür getirmeden, gevşemeden, bıkmadan, yorulmadan, efendim, severek ve daima. Ona zikri müdam hali diyorlar tabii. Yani devamlı Allah'ı zikreden, hatırlayan, unutmayan, Allah daima kalbinde, dilinde aklında olan kimse. Bir, اَلَّا يَحْتُرَ مِنْ Onun zikrinden hiç fütur getirmemek. وَلَا يَمَلَّ مِنْ حَقِّهِ Ve onun hakkında hiç bıkkınlık duymamak. Tabi nedir? Hak nedir diye yani Allah'ın hakkı nedir? Allah'ın kul üzerindeki hakkı ibadettir. Her şey her şeyi Allah veriyor kula da her şeyimiz Allah'tan. Fakat kuldan istediği nedir? İbadet. Ve ma khalaqtil cinne ve'l insa Cinleri ve insanları ben başka bir şey için yaratmadım. Ben azim şu an. ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Demek ki ibadet için yaratıldığına göre Allah'ın kul üzerindeki hakkı nedir? Kulun Allah'a kulluk etmesi. اَلَّا yemelle min حَقِّهِ Yani Allah'a olan kulluğunda hiç fıtkınlık göstermeyecek. Ne namazdan, ne oruçtan, ne zekattan, ne haçtan, ne cihattan, ne Allah'ın bir başka mi? Hiç fütür getirmeyecek. Neden? E Arif işte o seviyeye geldi mi ödeki tembel insandan geçirir de namazdan bıkar, oruçtan bıkar, zikirden bıkar, ibadetten bıkar ama Arif'in alameti bu. Bu cahilin alameti değil, Arif'in alameti. Allah'ın hakkı konusunda hiç bıkkınlık duymamak. İkinci basit zikrinden hiç fütür getirmemek, daima zikretmek, Allah'ın hakkı olan güzel kulluk esme konusunda da hiç fütür getirmemek, daima beslenerek ve, ve aşıkane bıkmadan ibadette olmak, iki böyle yeste bir gayrihi Allah'tan gayriyle de ünsiyet tutmamak, başkasını sevememek. başkasıyla ünsiyeti olmamak yani asıl sevdiği allah ötekilerle işte dünya hayatının imcraı oturur, kalkar konuşur gelir gider ziyaret vesaire falan ama asıl ünsiyeti allah'la yani mesela biz doktora tezi yaptık doşeenlik tezi yaptık efendim masamızda yazımız kalemimiz şeyimiz çalışmamız bir telefon olsa hemen telefon bitse de masanın başına otursak. Bir ziyaretçi gelse hemen ziyaret bitse de masamızın başına otursak. Neden? O vazifemizdi. Yani o vazife bitsin bir an bu işi yapalım diye. Veyahut insanın sevdiği bir şey vardır içeride. Mesela şöyle bir misal verelim. Evinde televizyon var adamın. Çok meraklı bir film. Polisiye bir film. Heyecanlı bir film. 9 haftadır devam etmiş. Tam sonu efendim şey yapacak... Artık herkesin merakı zirvede. Kapıya, tam televizyonun başına oturmuş bizimki. Kapıya zırm, birisi geliyor. <gülüyor> Fesuphanallah, söylene söylene gidiyor kapıya. Kapıda birisi bir şey söylüyor. Ya konuşmasını kısa kessene, gitsem de şu televizyonun başına bilen e İşte bu nefsin ona olan bağlılığı, zevki, sevgisi. Onunla şey yapmak istiyor yani. Onunla ünsiyeti var. Onu seviyor. Ha. Arif'in de üçüncü vasfı Allah'tan gayriyle ünsiyet etmek istememesidir. Yani ya herkes dağılsa da yatsı olsa da herkes evine çeyitilse de ben de Rabbimle baş başa kalsam. Birisi gelse bile işte tamam işte neyse ziyaretmişse de hemen gene Allah'la beraber olsam filan gibi Arif'in vasfı duymuş. Ve esenkurştuk 20. şeye geldik paragrafa Bunları ezberleyin. Ella yesture müzik fihi ve la yemelle min hakkihı ve la yesteni sebi 20. paragraf kale ve kale Ebu Yezid de inna Allahu Teala emere'l ibade ve nehahum feata'uhu fekhala aleyhim fel felahu feşte galu bil khila'i anhu ve inni la uridu minallahi illa lillah biz de biz sen bu sözünde şöyle buyuruyor. İnallaha teala Allahu Teala Hazretleri emrel ibad kullara bazı emirler verdi ve nehahum bazı yasaklar koydu. Namaz kılın dedi, içki içmeyin dedi. Efendim helal yiyin dedi, haram yemeyin dedi. Efendim ibadet edin dedi, şirk koşmayın dedi, riya yapmayın dedi. Çeşitli emirler ve yasaklar. Featauhu kullarda bu emir ve yasaklara itaat ettiler. Kılâa aleyhim silahı ve hilatını, hilatlarını çıkarttı. Yani e, perdelerini kaldırdı diyelim. Allahu Teala Hazretleri. Yani bu şeyleri e, yapanlara. Keşte galur <gülüyor> bil kılâı bu hilatlarla meşgul oldular insanlar. Perdelerle meşgul oldular. Ve inni la uridu minallahi illallah. Halbuki ben hilatlarla, örtülerle, perdelerle değil, bizzat Allah'la meşgul olmak istiyorum. Yani etekil şeylerle meşgul olmak istemiyorum. harun Reşid'in bir adeti varmış diye okumuştum tarih kitaplarında. Senede bir defa bir salona çeşitli hediyeler koyarmış. Bütün hizmetçilerini, hizmetlilerini çağırırmış büyük salona. Herkes beğendiği bir şeyin içine elini koysun dermiş. Yani kumaş, ibrik, leyen, tesbih, neyse yani. Çeşitli konular şeyler. Herkes bir eşyanın üstüne elini koysun. Yine böyle bir sene bütün cariyelerini, hizmetçilerini, yakın e, adamlarını o, o salonu böyle hediyelerle doldurmuş, çağırmış oraya. Herkes demiş sevdiği şeye efendim, elini koysun. Yani onu alacak, o onun olacak. Kim niye elini koyarsa ebe söbe gibi yani. Efendim, o eşya onun olacak. Şehirlerden bir tanesi gelmiş Harun Reşid'in başına koymuş elini. <gülüyor> yani bu ne yapıyorsun demiş. E ben de seni seviyorum demiş. Yani ben de seni istiyorum demiş. Ona çok büyük mükafat vermiş. Plan diye. Şimdi bunu ben bir tasavvufi kitapta okumuştum, 14. yüzyılda yazı, yazılmış tasavvufi bir kitapta okumuştum. Yani kimisi Allah'ın mükafatlarıyla meşgul olur. Sevaplarıyla. Kimisi bizzat Allahla meşgul olur. Manasını anlatmak için yazmıştı o tasavvufu kitapta bunu. Burada da Allah-u Alem bu manayı kastediyor Bayezid Bissani. Yani ben Allah'tan bizzat Allah'ı istiyorum. Yoksa efendim hilatları, efendim, terbirleri, şeyleri değil. 21. paragraf galiba bununla bitireceğiz. Çünkü bu sayfa böylece tamam olmuş oluyor. 73. sayfaya gelmiş oluyoruz. Bakalı Abu Yazid, gelip fiildâi fi 4 eşya, terhmet e mi ezkir he ve ariku he ve ahib he ve atlu he. Fakam mıntıheç ve eit ve ve ve Evvelen hatta terakku. Ve bu yazdığı bir semi diyor ki, bu sözünde, bugünün, bu akşamın en son sözü bu. Galibtu firda'i fi erbati esya'e. Dört şeyi bu yola girişimin başında dört şeyi dört şeyde hata ettim, yanlış düşündüm. Yanlış zannettim. Sonradan bu şeyin düşüncelerimin yanlış olduğunu ilerleyince anladım. Neymiş bu yanlışları sıralıyor? Tevhemsü enni eskiru. Zehmettim ki, sandım ki ben onu zikrediyorum. Bir hatası bu, birinci hatası. Ve a'rifuhu, yine zehmettim, e, sandım ki ben onu biliyorum. Ve uhibbuhu, yine vehmettim ki ben onu seviyorum. Ve yine vehmettim ki ve buhu ben onu talep ediyorum. Yani bu tasavvufa girdiğim zaman başlangıçta, hata ettim, dört şeyde yanıldım. Onlar nedir? Sandım ki ben onu zikrediyorum, ben onu biliyorum, ben onu seviyorum, ben onu talep ediyorum. Selam ben ki işin sonuna ulaştığım zaman, biz ve zaman tasavvufta derinleştiğim, yükseldiğim zaman reytür gördüm ki zikrahu sabaka zikri. Onun zikri onun beni zikri benim onun zikrimden evvelymiş Ve takat demet marifeti. Onun beni bilmesi benim onu bilmemden önceymiş. Ve mahabbetahu onun beni sevmesi aktam min muhabbeti benim onu sevmemden önceymiş. Ve taleb-u hu-li, onun beni istemesi, evvelen, hatta talep tu O daha evvelmiş, onun beni istemesi, ki ondan sonra ben onu talep etmişim. Şimdi bu, biraz biz PKM'de geçen akşam bir konferansta böyle bir konuya biraz bir şey yaptık ama, girdik ama, <gülüyor> burada bak onu geniş olarak söyledi. Şimdi, şairin birisi diyor ki, aşk odu evvel düşer, aşıka, e, maşuka, andan aşıka. Aşk odu evvel düşer maşuka, andan aşıka. Şem'i görkün yanmadan yandırmadığı pervaneyi. Yani aşk ateşi evvela sevgiliye düşer, maşuka düşer, onun içinde başlar, sonra aşıka geçer. Per, e, şeyi gör, ile şem o pervane, yani mumla kelebek hikayesinde dikkat et ki mum önce yanıyor etrafa ışık saçıyor da ondan sonra kelebek ona geliyor, yanıyor. Yani önce ışık, mum ondan sonra pervane. Şimdi tabii bir ihvarımızda da hocamız öyle söylemiş. Hocam ben seni çok seviyorum, nasıl buldum seni işte bu kadar insan arasında falan gibi bir söz söyleyince Sevgadım demiş, sen mi bizi buldun, biz mi seni bulduk demiş. Yani biz seni bulduk manasında. olmuş. Ve bir misal daha vermiştim o FKM'de. Ee, Gümüşhaneli Efendimiz Hazretlerine, Bağdat'tan, Trabulus Şam'dan, Trabulus mülküsü, Ahmet İbni Süleyman et Trabulus Şami, İstanbul'a geliyor. O zamanın imkanlarını düşünün, seyahat imkanları ne kadar zor ve Gümüşhaneli Hazretleri'ni buluyor diyor ki benim görevim seni irşad etmek ben seni irşad etmeye geldim. Yani bir adama bir şey bir adamın irşadına bir şey. Neden? E Gümüşhaneli Hazretleri büyük zat E Gümüşhaneli Hazretleri Gümüşhanedeyken bir rüya görüyor. Bir yangın çıkmış efendim kendisi bir caminin kubbetinin zincirine tutunarak kurtulmuş. İstanbul'a geliyor bakıyor ki o cami aynen Süleymaniye Cami. Daha hiç görmemiş olduğu halde yani Gümüşhane'de o rüyayı görüyor. Şöyle şey yani onun da içine o ateşi düşüren gene Allah. Yani önce istiyor, seviyor ondan sonra kulda öyle bir talep hasıl oluyor. Yoksa kulda bir şey yok. Bunu anladım diyor Bayez Gümüşhane'de. Ben işin başında sanıyorum ki, sanıyordum ki, sanmıştım ki, ben onu zikrediyorum, ben onu seviyorum, ben onu efendim istiyorum, e, ben onu e, biliyorum. Sonradan anladım ki işin aslında meğer o beni zikrediyormuş, meğer o beni efendim biliyormuş, onun onun beni bilmesi benim bilmemden önceymiş, onun beni sevmesi benim onu sevmemden sonra e, önceymiş, efendim. Ve onun beni talep etmesi benim onu talep etmemden önceymiş. Tabi bu böyledir. Çünkü kainatı yaratan Allah'tır. Her işi tanzim eden Allah'tır. Elbette böyle olduğu aşikar. Ama insan kendisi bir şey yapıyorum sanıyor. Bir şey yapma kudret de ondan zaten. Evet. Tabi bunlar büyük insanların hayat tecrübeleri ve valikleri sonuçlar. Şöyle bir soru insanın hatırına ister istemez geliyor. Yani madem asıl talep ondan, o halde biz ne yapacağız? Yani o halde biz önce Allah'ın bizi sevmesini sağlayacak bir tavra geleceğiz. O bizi isteyecek ki biz ona gidebilelim. O bize nasip, o bize yazacak nasip edecek ki biz onun camisine gidebilelim, ibadeti yapabilelim. Burada kaç defa size söylemiştim ki yani sabah namazına gidemediyseniz Allah sizi camisine kabul etmediği için gidemiyorsunuz. Namaza kalkamadıysanız Allah sizi huzuruna kabul etmek istemediği için kalkamıyorsunuz. Bir kusurunuz var. Onun için o kusurları giderecek bir şeyler yapmanız lazım. Sadaka vereceksiniz, yalvaracaksınız, ağlayacaksınız, Efendim e, Allah neleri sever diye araştıracaksınız, seveceği şeyleri yapmaya gayret edeceksiniz. O sevgi hasıl olacak ki ondan sonra öteki işler kolaylıkla yola girsin ve istediğiniz muradınız hasıl olsun. Allah-u Teala ve Hazretleri tevfikini cümlemize refik eylesin. Fatiha-i Şerif'e maal besmele.